Allahu Teala min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Elhamdulillahi Rabbi al-alamin. ve sallamana Rasulüna Muhammed ve aleyhi ve sallahu e jma'in. Rabb ve yâsirli âmiri. Bâhl öbde ten bilisani yâtkahu kâlin. Rabb bı katâteyteni min mülk ve lan teni min hadis. Rabb bı zilni âlman ve fâhman ve alhakni salihin. Sallu ala Resulina Muhammed Allah Sallu Allah ala Tabibi Kulubina Muhammed Sallu salli. ala Şefi'i Zülubina Muhammed Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri, burada toplandığımız gibi sevdiklerimizle beraber bizleri böylece cennette Firdevs cennetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşturursun. Umduklarımıza dahil korktuklarımıza nemin kızsın. İnsü cinnin şerlilerinin şerlerinde haset ettiğinde hasetçinin şerrinden de bizleri korusun ve muhafaza etsin. Bunlar Rabbimizin ve Efendimiz'in bizlere öğrettiği dualardan. Söze besmeleyle, hamdeleyle, ile başlamak bizim kültürümüzün Rabbimiz'in öğrettiği, peygamber efendi, Rabbimiz'in terbiye ettiği, peygamber efendimiz'in öğrettiği düsturlardır. Bugün birçok şeyde olduğu gibi konuşma hatabımızda da bunları maalesef getirdik. Bazen konuşmalarımıza besmelenin, besmeleyle başlamanın, Allah'a hamd etmenin, ondan sonra peygamberimize salatü selam getirmenin, sanki böyle çok ıı, ekstra bir şeymiş gibi kalkılar hale geldik. Besmelesiz başlanan işin sonu güdüktür diyor peygamber Efendimiz. Besmele olmayınca, Allah adına Allah ile başlamayınca bir işe sonunda da bereket oldu. Onun için her işimizde bu bize bir ders olmalı, bir ibadet olmalı. Ne işte helal dairesinde başladığımız her işe besmeleyle başlayacağız. Ondan sonra bize bu imkanı verdiği için Rabbimize hamd edeceğiz. Sonra da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salatü selam okuyacağız iki salat selam arasında yapılan duaların da makbul olduğunu Peygamber Efendimiz Pilser'e bildirmiş. Eski büyüklerimizin e, kitaplarında da bu adet devam eder. Besmele çekilir. Ondan sonra Allah'a hamd edilir. Peygamberimize e, salat edilir. E, salat ve selam edilir. Sonra Peygamberimizin isini takip edenlere de selam edilir. Bizim etevimiz efendimizin bizlere öğrettiği usul ve adam budur. İnşallah biz de o edeple yolumuza devam edeceğiz. Çünkü büyük bu dersimiz, sohbetimiz aynı zamanda bize edep öğretiyor. Edep'i kimden öğreniyoruz? Edep üstadından öğreniyoruz. İmam Gazali rahimehullah'tan öğreniyoruz. Efendim Kur'an ve sünneti kendi nefsinde bir araya getirmiş. Efendim onu yaşamış. Hayatından damatlıklarına da kitaba efendim e, kaleme almış kitap haline getirmiş. Biz yeniden bir şeyler keşfetmek için yıllarca İmam Gazale Hazretlerinin yaşadığı sıkıntıları tecrübeleri yaşamaya gerek yok. O zaten eserini okuyarak İmam Gazale Hazretleri ömrünün sonuna doğru birçok mücadeleden, eden ve mücahededen sonra bu eseri ortaya koymuş. Biz bu eseri okuyarak ne yapıyoruz? İmam Gazale Hazretleri'nin biriktirdiği birikimine, yılların tecrübesine Efendim bir anda sahip olmuş oluyoruz. Dolayısıyla böyle kaliteli, sahasında yetişmiş, güzel örnek şahsiyetleri okumak, onların tecrübelerinden istifade etmek, Hatta onların hayat hikayelerini okumak bize çok şey kazandırır, bizi sıçratları halıda böyle bulunduğumuz yerden yıllar sonrasına götürür. Niye? Çünkü İmam Gazali Hazretleri bu eseri oluşturmak için 40 sene, 50 sene efendim emek emeğinin ürünü. Oturayım da ben söyle efendim bir kitap yazayım. İnsanlar da bunlar öyle hemen istifade editsinler. Sağdan kırpayım, soldan kırpayım da yapıştırayım, bir araya getireyim de yazılmış bir çalışma değil, özgün bir çalışma. Bugün de kıymetli kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu efendim ilim öğretmenin faziletleri, sevapları, güzellikleriyle alakalı. Yani ilim öğretmenin ne kadar büyük efendim faydaları varmış. Bugün onu inşallah Işleyeceğiz. Bu kitabın usulü ve adabı yine önce ayet-i kerimelerden yola çıkacak. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in mübarek sözlerini bizlere hatırlatacak. Ondan sonra bu yolda öncülerin güzel efendim, hayatından damatılmış güzellikleri bizimle paylaşacak. Biz de o cümlelerin arasına efendim, bazı noktalara girerek bugüne bunları nasıl biz efendim, günceleyebiliriz onu anlamaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, birinci ayeti kerimemiz bugün okuyacağımız, İmam Gazali'nin ilk zikrettiği ayet, daha önceki bölümde okuduğumuz ayet olduğu için ben buna girmeyeceğim. Tevbe suresinin 122. ayetine. Bundan sonraki ayeti kerime ise, Bismillahirrahmanirrahim. ve اَخَذَ اللّٰهُمْ مِثَاقَ الَّذ۪ينَ kitabe الْكِتَابَ لَتُ بَيِّنُنَّهُ لِنَّزْ وَلَا تَكْتُمُونَ Hatırla ki Allah kendilerine kitap verilenlerden O'nun mutlaka insana beyan edecekleri ve hiçbir şekilde gizlemeyecekleri hususunda söz aldı. Burada Yüce Rabbimiz kendilerine kitap verilenlerden Allah Celle Celaluhu o kitabı ve o kitaptaki bilgileri efendim gizlemeyecekleri, oradaki hakikatleri Rabbimizin bildirdiği şekilde aktaracaklarına dair söz aldığını Yüce Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Yani siz de kitaptakini daha önceki, sizden önce geçenlerin yaptığı gibi gizleyerek, ki az sonra gelecek ayetlerde, hadis-i şeriflerde kendi yükünüzü artırmayın. Allah'ın size emanet ettiği bu güzelliği, ilmi, irfanı siz de başkalarına nakledin diye. Konumuzla alakası bu yönünde Yani sizin öğrendiklerinizi siz de başkalarına nakledin diyor Yüce Rabbimiz. Diğer ayeti Kerime Bakara suresinin 146. ayeti kerimesi. Buna rağmen onlardan bir grup bildikleri halde hakikati istiyorlar. Buna rağmen onlardan bir grup efendim birlikte halde hakikati gizliyorlar. Ne gibi? Ne gibi? Kitaplarında peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları bildirildiği halde, Bilmiyorum. ismiyle beraber bildirilmesine rağmen ne yaptılar? Bilmiyorum. Görmezden geldiler. Efendim gizlediler. Albı ki e, hasreti İsa Aleyhisselam'ın müjdesiydi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hakik, hatta Efendimiz ayeti kelimedeki ifadeyle oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıkları hallediyor. Yani oğullarını nasıl tanırlarsa o şekilde Peygamber Efendimiz'in vasıflarını bilmelerine rağmen gizlediler ve <gülüyor> hak yoldan saptılar Efendim. Ee, siz de onların yaptığı gibi yapmayın. Onların düştüğü duruma düşmeyin. Hakikati gizlemeyin. Aleyhinize bile olsa, annenizin, babanızın aleyhine bile olsa hakkı gizlemeyeceğiz. Bazen kendi nefsimizin aleyhine de olabilir. Biz hakkı söyleyenlerden, hakkın yanında olanlardan olacağız. Burada da efendim ilim öğretmenin faziletiyle alakalı olduğuna göre e, bize verilen bu emaneti duyduklarımızı ne yapacağız? Paylaşacağız. Sahabe-i Kiraf Radiyallahu An Efendimiz An-ı ne yaptılar muhtemel kardeşlerim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duydularsa önce ezberledi. İlk dönemde peygamber efendimiz yazılmasına müsaade etmedi. Neden? Efendim e, tevhid hakidesi zarar görmesin. Allah'ın gönderdiği ayetlerle söylediklerim karışmasın. Hak ile batıl iyice belirginleşsin diye ilk dönemde hadisi şeriflerin yazılmasına efendimiz müsaade etmedi. Ta ki Hakikatler yerleşip de ayeti kerimeler efendim hem zihinlerde hem satırlarda netleşinceye, iman gönüllere oturup tevhid akidesi iyice yerleşinceye kadar kıymetli kardeşlerim. E, buna müsaade edemildi. Ama istisnaları vardı sahabe-i kiram içinde. İlmine, irfanına, güvendiklerine sevgili peygamberimiz müsaade etmişti. Onlar da kendilerince bir yere Efendimiz'in mübarek sözlerini naklediyorlardı. Bununla beraber o dönemin insanının en güzel özelliği iyi bir e, ezber kabiliyetlerinin olmasıydı. Ezberliyorlardı. Ve ezberlediklerini de Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hem hane halkına hem de sevdikleri dostlarına naklediyorlar. Onların güzelliği neydi? Duydukları güzel şeyleri sevdikleriyle paylaşmalarıydı. Hatta not ettim buraya. Mübarekler, Hani e, hocam hiç bunların işi gücü yok muydu? 24 saat Resulullah'ın peşindeler miydi? Diyecek olanlara, evet onların da işi vardı. Çobanlık yapanlar vardı, ticarette uğraşanlar vardı. Nasıl Efendimiz'i takip ediyorlardı? Özel Efendim e, iş yapmışlar kendilerine. Çobansa, iki çoban sürüleri birleştiriyor. Hadi diyor bir gün sen hayvanları otlat. Ben gideyim Resulullah'ın yanına. Yarın sen git Resulullah'ın yanına, ben otlatayım hayvanlarımızı. Ama bu irfan sofrasından mahrum kalmayalım. Orada anlatılacaklardan, efendim istifade edelim, kaçırmayalım diye pür dikkat. O kadar ki, sahabe-i kiramın o hali, tabi'nin tarafından anlatılıyor. Sanki böyle bir mecliste otururken, efendim başınızın üzerine kuş konmuş da, siz böyle kılındarsanız efendim en ufak bir hareket yaptığınızda kaçı verecekmiş gibi pür dikkat. Ağzından çıkanları sayarcasına ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adetiydi. Tane tane konuşurdu. Önemli noktalarda iki defa, üç defa tekrar ederdi. O efendim konuyu ve neredeyse ağzından çıkan kelimeler sayılacak kadar tane tane idi diyor sahabe-i kiram Efendimiz anlatırken. Ezberliyorlardı. Hatta birisi Efendimiz'den bir söz nakledince de diğerleri de onu teyit ediyordu. Kimden duydun? O sözü Resulullah söylediğinde başka kimler vardı? Sen bunu yanlış anlamış olmayasın. Ya da anladığını naklederek yanlış yorum yapmayasın diye itiraz etmişler, delil istemişler. Hatta bazı yanlış algılamaları da düzeltmişler. Birbirlerini usulünce eleştirmekten çekinmemişler. Mesela Hazreti Ayşe Validemiz bu konuda otoriterli. Efendim küçükken evlenmesi sebebiyle peygamber efendimizde peygamberimizin terbiyesiyle yetişmesi hasebiyle ilimde esirme hanım kardeşlerimizin baş tacı yapacakları kendilerine hedef alacakları en güzel örneğimiz. Hadi bakalım bu gece bu sohbetin bu dersin bir konu, sorusu olsun Hazreti Ayşe validemiz kaç tane peygamber efendimizden hadisi şerif nakletmiş bilen var mı? mi? Evet. 2210 tane yanlış atılamıyorsa. 2210 tane hadisi şerifi nakletmiş. En önemli noktalarda ailevi meselelerdeki efendimize de efendim gelen insanların diyaloglarına en güzel şahit olan o bir de güzeli mesela Hazreti Ebu Hureyde en çok hadis rivayet edenlerden bir tanesi Efendim bazen e, yanlış algıladığı olmuş naklederken. Efendim Resulullah bu konuda böyle dedi. Söz doğru ama o sözden çıkarılan sonuç yanlış olması hasebiyle Hazreti Ayşe validemize ki hayır o senin dediğin gibi değil. Onu Resulullah bu maksatla söylemişti diye itiraz ediyor. O itiraza da ya sen kadın başında ne anlarsın bundan? Tabi diyemezsen Resulullah'ın e, eşi, efendim, müminlerin anneleri ama yani e, şey yapıyor, dikkat alırlardı sahabe-i kiram. Niye? Çünkü Resulullah'ın terbiyesiyle yetişmiş. Sadece bununla ilgili değil, biz bak asrı saadetteki hanımların geldiği durumla 21. asırdaki Müslüman hanımların geldiği durumu gelin bir kıyas edelim bak. 21. asırdaki biz o seviyeyi hala yakalayamadık. Peygamber Efendimizin mez, meclisinde, mescidinde hanımlar vardı. Hazreti Ömer Efendimiz döneminde hanımlar camideydi, meclisteydi. Efendim Resulullah'ın hutbelerini dinlediği gibi Hazreti Ömer'in hutbelerini de dinlemişler. Yerine göre itirazlarını bildirmişler, soru sormuşlar. Hazreti Ömer hutbe okuyor. Hutbede kadınların mehirleriyle alakalı hanımlar biraz işi yokuşa sürmüşler. Tabi Resulullah'la beraber ciddi bir iktidar elde etmişler. Gün yüzüne çıkmışlar efendim. Fakat bundan dolayı da Allah'ın verdiği hakkı da sonuna kadar kullanmaya başlamışlar. Evlilik zorlaşmaya başlamış. Hazreti Ömer Efendimiz celani celaletli bir adam. Yani e ne oluyor hanımlar? Nereye gidiyor bu gidişin sonu? Filan Hz. Ömer Efendimiz bak o mehirlerinize işte sınırlama getiririm, getireceğim filan deyince hanımlardan bir tanesi çıkıyor şak diye ayeti kerimeyi okuyor. Ey müminlerin emiri Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği bu hakkı sınırlandırma hakkını sana kim verdi diyor. Bunu söylediği şahıs devlet başkanı. Ve sıradan bir devlet başkanı da değil Hazreti Ömer gibi sert mizaçlı Efendim şeytanın bile yolunu değiştirdiği bir adamın karşısında Rabbı Allahu anhum söylüyor bunu. Şimdi bugünün toplumunda şimdi bazen biz bu sohbeti hani hanım kardeşlerde geliyor filan. Ee, Kardeşlerimiz yanlış algılayabiliyor. Ya da cami mahvelene geldikleri zaman ya hocam bu şeriata uygun mu değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim bayram namazlarına özellikle davet etmiş olduklar. Hatta mazereti olanları da çağırmış. Mazereti olan hanımın hani cami mescide girmesi falan uygun değil ama yani caminin e, mescidin namaz kılan cemaatin arkasında onlara bir yer koymuş. Bu da yanlış söz yanlış bir sonuç çıkarılmasın benim bu sözümde. E, normal efendim temiz olan, efendim manen abdestli olan, efendim e, hayız hali olmayan hanımlar da hanımların arkasında bir yere yerleştirerek Önce erkeklere bayram namazında konuşmasını yapmış, akabinde de hanımlar kısmına geçerek onlara ayrıca bir konuşma yapmış. Şimdiki gibi tabi böyle imkanlar yok. Ama o bayram namazının hazından, feizinden bereketinden, coşkusundan hanımları mahrum etmemek için özellikle çalışmış. Hazreti Ömer Efendimiz mizac itibariyle kıskanç birisi. Telefonlarınızın açık olanlar varsa ben kapattım. Hanımının camiye, cemaate gelmesine biraz gönlü razı değil Hazreti Ömer. Kıskanıyor. Fakat gelme camiye, mescide de diyemiyor. Fakat Hazreti Ömer'in efendim bu kıskançlığına şahit olan Atika Validemiz'in arkadaşlarından biri, hanımının arkadaşlarından biri diyor ki, ya Atika, Ömer'in eşinin bak senin böyle meclislere gitmene, camiye, cemaate devam etmenden pek gönlü razı değil. Niye? Efendim sen e, hala cemaate devam ediyorsun dediklerinde, Atika Validemiz diyor ki, Ömer, kocam olarak yasaklamadığı sürece ben camiye cemaate devam edeceğim diyor. Ömer, eşim olarak yasaklamadığı sürece ben camiye cemaate devam edeceğim. Peki Hz Ömer radıyallahu anh Efendimiz niye yasaklamamış? Çünkü o izince yürümeye söz verdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın hanım kullarını bu nimetle mescide gitmekten engellemeyin sözüne şahit olduğundan dolayı. Hadi bakalım. Bugün bunun neresindeyiz? Son yazımda bu arada bir küçük reklam arası verelim. Geçen cumartesi, cuma günü internete habername.com sitesinde ilk yazımız yayınlandı. İnternet sitemizi de kardeşlerimiz koyduğu yazının linkini bugün ikincisini özel yayınladık. Bu ikinci yazıyı da birinciyle inşallah okuyup değerlendirmelerinizi bekliyorum. İkinci yazıda özellikle bugün biraz üzerinde durdum. Hala cahiliye dönemi adetlerinin nasıl üzerimizde olduğunun bir örnekle vermeye çalıştım. Sevgili kardeşlerim, biz öğrendiklerimizi gizlememizin İşimize gelmeyen noktaları es geçmemizin bir neticesi olarak bugün hala cahiliye dönemindeki bazı adetler devam ediyor. Bir kısmınız şahit buna, paylaşmıştım daha önce. Mesela bunun en bariz örneği, en somut örneklerinden bir tanesi, hanımların mirastan mahrum bırakılmasıdır. Türkiye'nin birçok yerinde hala Hanımlar mirastan haklarını alamıyorlar. Kardeşlerinin haklarını erkekler gasp ediyorlar. Cahiliye döneminin adeti hala uygulanıyor. Hala o ayeti kerime bir sene nazil olamamış. Biz hakikati gizleyenlerden değil, Rabbimiz neyi emrettiyse ona inşallah efendim, itibadenlerden olacağız. <gülüyor> Bir başka ayet-i kerime Fussulet Suresi'nin 33. ayeti kerimesi. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözdü kim olabilir? Elhamdülillah bizi müminlerden eylemiş. Hakka çağıranlardanız elhamdülillah. Müslüman olduğumuzu Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle burnumuzun kenarında bir necaset gibi, bir hastalık gibi değil... Efendim alnımızda bir şeref olarak efendim ifade edeceğiz. Elhamdülillah ben Müslümanım. Kılığımla, kıyafetimle, oturuşumla, kalkışımla, konuşmamla, her şeyimle ben İslam'ı temsil etmeliyim. Şekli olarak da efendim her konuda bir Müslüman hanım efendi efendim Allah'ın emrettiği gibi giyinmekten utanmamalılar. İftiharla ben Allah'ın emrettiği gibi giyiniyorum benim Rabbimin emridir diyebilmeli. Efendim birilerinin dayattığı gibi değil de Rabbimin emrettiği gibi yaşamak iftihar vesileimiz olmalı. Nefsimizin ve şeytanın ya da şeytanlaşmış olanların dürtüğü gibi değil de imanımızın gerektiği gibi her şeyimiz bize yansımalı. İmanımız efendim Ticaretimize de, konuşmamıza da, bakışımıza da, davranışımıza da, aile içindeki ilişkilerimize de yansımalı diye düşünüyorum. Ve ben Müslümanım diye bilmeliyiz. Her şeyimizde. Bundan daha büyük bir nimet olabilir mi? Allah'ın yeryüzünde halifesiyiz, seçtiği, beğendiği, yol üzerindeyiz, sırat-ı üzerindeyiz. Kur'an ve sünnet çizgisinde gitmek bugün en büyük devlettir, nimettir Muhterem kardeşlerim. Bir başka ayet-i kerime o da Nahl suresinin 125. Ey söyleyeyim insanların Kur'anla güzel söz ve nasihatle Rabbinin yoluna davet edin. Güzel sözle, hikmetle Kur'anla efendim e, Rabbinin yoluna davet edin. Davet edeceğiz. Emr-i maruf, nehy-i münker. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi değil mi? Zekat vermek gibi farzlardan bir farz. Yani hepimiz gücümüz nispetinde bunu yapacağız. Sahabe-i Kiram böyle yapmışlar. Onlar öğrendiklerini paylaşmışlar, gizlememişler. Hatta e, mesafelerce, işte geçen hafta örneğini verdik Musab-ı Bilmey gibi. Memleket aşırı yerlere gitmişler, hicret etmişler tebliğ edebilmek için. Gemileri yapmışlar. Biz de inşallah onlar örnek alanlardan olacağız. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de bu konuyla alakalı mübarek sözlerinden birisi şöyle. "İlimden bir şey öğrenip öğrendiği şeyi halka öğreten bir alime 70 sıddık sevabı vardır." diyor. Bir konuyu öğrenip öğrendiği şeyi başkalarına öğreten 70 sıddık sevabı. Diyelim öğrenip amel eden ve öğrendiklerini öğreten bir kimse göklerde büyük olarak yad edilir. Efendim öğrenip amel eden, öğrendiklerini öğreten bir kimse göklerde semavatta efendim büyük olarak yad edilir. Başka bir hadis-i şerifte kıyamet günü geldiği zaman Allahu Teala "Abid ve mücahit kullarına cennete giriniz diyecek. Alimler Cenab-ı Hakk'a şöyle diyecekler, ey alemlerin Rabbi, abidler ve mücahitler bizim kendilerine bildirdiğimiz şekilde ilmimizin sayesinde ibadet edip cihatta bulundular. Bunun üzerine allah Teala alimlere, sizler benim neslimden, meleklerimden bazıları gibisiniz. İstediğiniz kimselere şefaat ediniz, şefaatiniz kabul olunacaktır. Bu ilahi müjde üzerine alimler istediklerine şefaat ettikten sonra cennete girecekler. Şehitlerden ve efendim diğer abidlerden farklı olarak alimlere böyle bir Müce Rabbimiz ihsanda bulunacak. Niye? Onların ilminden, irfanından nice insanlar faydalanlar. Ben açabilirsin Biraz içerisinin havası. Bir başka hadisi şerif. Bir ilmi öğrendiği halde o ilmi ketmeden başkalarından esirgeyen kimseyi Allah-u Teala kıyamet gününde ateşten yapılmış bir gemle gemleyecektir diyor. Bildiği halde hakkı söylemeyen, gizlemeyenlerin vay haline. Var mı hocam böyleler istemediğiniz kadar? Bir ara hani böyle e, televizyonda özellikle ortalığı kasıp kavran hocalarımızla ilgili o Türkiye'de sevdiğimiz ilmine, ilfanına, güvendiğimiz hocalarımıza. Hocam niye siz de hakkı söylemiyorsunuz dediğimizde, evet biz tabii zorla kendimizi davet ettiremeyiz o kanallara. Fakat çıkan şahıs da özellikle karşısında hakkı söyleyecek birileri olduğu zaman, programa daveti kabul etmediğini söyledi. Dolayısıyla... Ee, biz bugünün şartlarında doğru bildiğimiz güzellikleri muhterem kardeşlerim her fırsatta inşallah e, paylaşacağız. Çünkü bildiğimizi söylemediğimiz zaman haksızlık karşısında susan aynı zamanda efendim e, dilsiz şeytandır buyurmuş sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler inşallah e, haksızlık karşısında susmak değil, tam tersine hakkı e, temsilcileri olacağız bir başka hadisi şerif, atiye ve hediyenin, iyilik ve hediyenin en güzeli ilim vermeye çalışmaktır. İlmi dinler, anlar ve anladığın bu ilmi olduğu gibi Müslüman kardeşine bildirmen ve öğretmendir. Böyle bir davranışta bulunmak, öğretmek için ilimden bir, ke bir tek kelime öğrenmeye çalışmak, bir senelik nafile ibadeti dendir. Bir senede Elde edeceğimiz nafile ibadetlerden alacağımız sevabı ilimden bir bölüm öğrenmekle elde ediyoruz. Sevgili kardeşlerim bir iki hadis-i şerif de var, onu da okuyayım. Ondan sonra bunun önündeki engelleri inşallah konuşalım istiyorum. Bir Müslümanın diğer Müslüman'a dinlediği bir hadisi şerifi olduğu gibi aktarmasından daha büyük bir yardımın olamaz. Bugün Elhamdülillah Türkiye'de Güzel çalışmalar var. Mesela hayır hasenat konusunda e, güzel hizmet eden derneklerimiz olduğu gibi Müslümanlar da bu konuda oldukça gayretliler. Elhamdülillah yurt içinde de yurt dışında da e, bu derneklerimizin, vakıflarımızın yaptığı çalışmalar yüzümüzü artacak kabilden. Dünyanın her tarafına elhamdülillah uzanabiliyor. Geçen gün yine bu derneklerimizden biri sarada. Hocam haç döneminde kurbanda müsaitseniz, sizi efendim şeye gönderelim, ee, Irak, Suriye, Irak sınırında Efendim Filistin'de mültecilerin bulunduğu kampa gönderelim. Oradaki kardeşlerimize yardım çalışmalarına bizzat size şahit olun, hem oradaki Müslümanların derdini Türkiye'ye geldiğinizde daha iyi insanlara anlatabilirsiniz diye. Diğer kocalarımız işte başka bölgelere gidiyorlar. Ve elhamdülillah artık dünya büyük bir pazar haline geldi. Her taraftan haberdarız. Oradakilere gidip gelebiliyoruz. Yardım için el uzatabiliyoruz. Bunlar güzel şeyler. Yüzümüzü artan iftiharla elhamdülillah bahsedebileceğimiz şeyler. Fakat muhterem kardeşlerim. En az bunlar kadar. Hatta bunlardan daha öncelikli bir başka ihtiyaç var. Nedir o? Kim söyleyecek? Buyurun buyurun çekinmeyin. İlim diyor bir kardeşimiz. İslam'ı, İslamı öğretmek. Öğrenmek yani, öğrenmek. İlim adamları mı Sevgili kardeşlerim, insanların midelerini doyurduğumuz kadar, sırtlarını giydirdiğimiz kadar akıllarını ve gönüllerini de doyurmamız gerekiyor. Bir insan, tabi açlığını gidereceğiz. Ama bu insanın gönlünü doyurmadığınız zaman, bunu imanla, <gülüyor> Kur'an'la tanıştırmadığınız zaman, bu insan manen aç olarak ölecek mi? Bedenen aç olması, ölmesi kadar önemli bir nokta değil mi? Manen aç ölmesi. Peki bu konuda da özellikle Afrika'da yaşayan Müslümanlar 1900'lü yıllarda %70'i, %80'i hatta %90'ı Müslümanken, efendim sömürgeci devletlerin politikaları neticesinde bu günlere gelindiğinde dün %90 Müslüman olan, %10 Hristiyan olanlar tam zıttı hale gelmiş. Üç kuruşluk yardım etmişler. 30 kuruşluk onlardan bir şeyleri alıp götürmüşler. Suçlu kim? Oralara gidemeyen bizlerdi. Bir Müslüman olmuş Fransız doktor Afganistan Rus Savaşı sırasında efendim senelik iznini tatile değil de atalete değil, tembelliğe değil efendim senelik iznini Afganistan'daki mücahitlerin yanına gidip Onların efendim e, cephede yaralılarına tedavi etmek hastalarına efendim yardımcı olmak için kullanıyor. Karı, koca Eksi de doktormuş ve eczacılardan eczadekolarından topladıkları ilaçları da doğruya götürerek oradaki Müslümanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Peki bizim yani e, 21. yüzyıldaki Müslümanlar, Türkiye'li kardeşlerimiz elhamdülillah bu şuurda olun bu güzel hizmetleri omuzlayanlar var. Yeter mi? Yetmez bu kadar. Bakın bugün sevgili kardeşlerim, 200 liraya Filistin'de bir aile bir ay boyunca geçinebiliyor. 100 liraya bir aile geçinebiliyor. Bir efendim çocuğu okutabiliyoruz. Biz Bugün o paralarla bazen durumu müsait olan kardeşlerimiz bir misafiri geldiğinde bir yerde bir öğünde iyi verebiliyor. Ya da çocuğunun kırmamak adına birkaç gün sonra kırıp atacağı bir oyuncağı çok rahat onu verebiliyor. Tamam çocuğun da gönlünü yapacağız. Ama öbür tarafta bir aileyi kurtarma imkanımız var. Elhamdülillah eğer oradaki kardeşlerimize el uzattığımızda hem insan olarak onlara yatırım yapmış hem de onların gönüllerini kazanmış, onların tebliğinde bulunarak onların ahiretlerini de kurtarmış olacağız. Yine efendim bir hadisi şerifte de ya da bir e, güzel alim zatın bir sözü var Alimler Halimler müminlere anne babalarından daha sevimlidir diyor. Daha faydalıdır. Neden? Anne babası eğer efendinin maneni zayıfsa onların dünyalarını kurtarmak adına kendilerini feda ederler. Ama alimler dünya ve ahiretini kurtarmak adına onları analık babalık yaparlar diyor. Ya e bugün elhamdülillah bu kitapları yazan büyüklerimiz, üstatlarımız, hocalarımız efendim bu güzellikleri bize nakletmeselerdi Türkiye'de bu günlere gelindiğinde kıbleye dönen Allah'ın kitabını okuyan, namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren hacca giden bir Allah'ın kulu olmayacaktı bu günlere geldiğimizde. Rahmetli Ali Ülvi kurucu hocamız anlatıyor. Hac yasasının kalktığı dönemde, o malum geçirdiğimiz sıkıntılı dönemlerden sonra, efendim Pakistan başbakanlarından birisi hacca gelmişti. Medine-i Münevvere'de Ali Ülvi Kurucu Hocamız ona refakat ediyor. Soruyor Ali Bey. E, Ali Bey, bu sene Türkiye'den hacca gelen var mı? diyor. Bu soru karşısında şaşırmış Ali Ülvi Kurucu Hocamız. Evet, elhamdülillah. O sene de haç yasağı kalkmış da çok ciddi bir kalabalık gitmiş hacca. 40 bin mi, 50 bin mi tam hatırlayamıyorum. Efendim şu kadar bin Müslüman geldi Türkiye'den hacca deyince o başbakat Allah-u Ekber diye secdeye kapanmış. Uzunca süre secdede hıçkıra hıçkıra alamış. Nice sonra kalkıp da kendine gelip sakinleşince Halü Bey hayretle soruyor. Üstadım sizi bu kadar heyecanlandıran ve gözyaşına boğan nedir? Bundan daha doğal ne olabilir? Halü Bey siz bilmez misiniz diyor. Ben Lozan'ı bilirim, Montreux'u bilirim, Sevri bilirim. günlere gelindiğinde hedef şuydu. Türkiye'de bir Allah'ın kulu Osmanlı'nın torunları içerisinde bir kişi kalmayacaktı. La ilahe illallah muhammed Rasulullah Resulullah diyecek. Hedef buydu. Hacca gelecek iman kalmayacaktı kimse de diyor. Ama elhamdülillah onların bir planı, programı, tuzla varsa Allah'ın da bir takdiri, planı var. Onlarınki tutmamış. Hala efendim elhamdülillah bu nur sönmemiş diyor. Biz böyle bir karanlık dönemden elhamdülillah bugünlere geldik. Bugünlere gelmemizde hocalarımızın Allah hepsinden razı olsun büyük emeği var. Süleyman Hilmi Tunağ Hazretleri Geçen gün bir şeyini gördüm muhterem kardeşlerim, e, Kur'an elif bacüzünü, şöyle birkaç yaprak. Yedi günde Kur'an'a geçirebilmek için talebeleri ya da insanları özel elif bacüzü hazırlamış. Neden? E, Kur'an öğretmek yasak. Böyle bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay Bir sene kursa gelip gidebilecek imkanı yok Böyle bir e, mekan da yok, imkan da yok Ne yapacak? Mübarek işte İstanbul'dan Sakarya'ya kadar, oradan bilmem nereye kadar Trende Trende Kur'an öğretiyor Bakar mısınız şu fedakarlığa Güzelliğe Hem de o insanların Yedi günde Kur'an'a geçirebilecek Bir kitapçık geliştiriyor Hapishaneye gidiyor, orada ders yapıyorlar. Orada öğretiyorlar. Yani biz hazır bulduk elhamdülillah. Şimdi istediğin cüz'ü al, istediğin kadar koca senin ayağına gelsin. Efendim cd'ler yanında, internet siteleri vesaire. Öbür tarafta bir başka zat, Sayın Nursi Hazretleri, efendim bu milletin imanı gidiyor diye risalelerle memleket memleket sürülmüş. Hapishanede bile rahat bırakmamışlar. Hastahanede bile rahat bırakmamışlar. Zehirlemişler. Efendim sürgüne göndermişler. Ama yine bu milletin imanını kurtarmak adına kendini siper etmiş, feda etmişler. Abdülazmik'in efendilerimiz Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyhi Hocalarımız hepsi aklınız Mahmur Samir Ramazan'dan efendi, Ali Haydar efendi hepsi birbirinden güzel. Efendim görevli Mehmet efendi Allah hepsinin makamını hale eylesin. Amin. Onların açtığı güzel yoldan devam etmeyi bizlere nasip eylesin. Peşte ne düşmüşler? Takip etmişler ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Görevli Mehmet efendi takip ediyor bir görevli efendim bu hocaya bu paralar nereden geliyor diye merak etmiş. Görevli peşinde o da bir emniyet görevlisi, hocam nerelerdesiniz, ya, günlerdir sizi arıyorum, bir emanet var, bu emaneti size ulaştırmam lazım diye, böyle hoca efendiyi görünce feryat-ı ile cebindeki o emaneti hocaya ulaştırıyor. Hocam al bunu talebelere kullanın. Fakıf insan. Merak eden görevliye, emniyatım diyor, öğrendin mi değirmenin suyunu nereden geldiğini? Bak, işte bu cepte bu cebe gelen öbür cebe girmeden daha efendim sahibini bulur. Talebelerin maddi manevi ihtiyacını karşılamayı kendine vazife bilmiş. Sırtını giydiriyor, gönlünün ihtiyacını gideriyor. Evladım sen yeter ki şu Kur'an oku diye. Kaç tane böyle her var şimdi içimizde? Kendi bedenini vakfedecek. İskender Paşa'ya görünmeyen üniversite ismini koymuş bir yazarımız. Neden? Küçücük mezbele bir cami. Mehmet Zahid Efendi oraya geldiğinde, yakinen tanıdığım için e, efendim oradan örnek veriyorum. Mezbelelik bir cami geliyor, Türkiye'nin kaderini değiştirecek güzel insanlar yetiştiriyor görülmeyen üniversitede. Şu sohbet halkaları var ya kıymetli kardeşlerim. Değerli birer. Buralarda yetişiyor insan. Türkiye'nin kaderini yetiştirecek Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, milletvekilleri, efendim, akademisyenler, vesaire vesaire. Nice insanlar yetişmiş. Yahu bir camide bunlar olur mu olur? Peygamber Efendimiz bir camide yetiştirmedim onu. Sahabe-i Kiram, ashab suffe, efendim, ilk üniversitemiz değil mi muhterem kardeşlerim? Nice fedakarlıklara katlandılar. Aç kaldılar, Susuz kaldılar. Boğaz tokluğuna bile sabrettiler. Bir şey öğrenelim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ayeti kerimeyi anlayalım da, yaşayalım da insanlar anlatalım. Niye bu fedakarlığa efendim katlandılar Bu güzelliklere efendim, Efendimizden dinledikleri için. Sevgili kardeşlerim, ilim öğrenmek çok sevaplı, çok güzel. İlim öğretmek çok güzel, çok sevaplı ama önünde büyük engellerler. İlim öğrenmenin önünde üç büyük engel var. Lütfen not edin diye. Şimdi dışarıda arayacaksınız bunu mu? Hayır. Birincisi muhterem kardeşlerim içimizde tembelliğimiz. Tembelliğimiz. ilim öğrenmemenin önündeki en büyük engel tembelliğimiz. Öyle bahaneler var ki bu tembelliğin. Kendi içimizde öyle efendim bahaneler üretmişiz ki hani her zaman söylediğim bir cümle var ya, minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Hocam benim zamanım yok. Bak burada e, güzel şeyler var. Üzme kendini. Şu ölümlü dünyada çalışmak, yıpranmaktır. Tembelliğin, efendim bizleri öğütlediği nasihatlerden bir tanesi. Hayat dediğin bir şanstır canım. Yani kimine şans güler, yürü ya der, o da yürür. Başkası, Zaten suyu getiren de, testi yıkıran da bir. Sen testi yıkın, suyu başkaları getirsin de afiyette iç. Bir başka bahane. Hem bir işin olacağı varsa, sırt üstü yatsan da olacak. Olacağı yoksa, yırtınsan da olmaz. Şimdi siz buna başka ilavelerde de bulabilirsiniz. Yani tembel olacak ya adam, yani çalışmamak için elinden gelen her türlü bahaneyi hele dursun bakalım. Şimdi şöyle yastan da yarın sabah yaparsın. En çok düştüğümüz tuzaklardan bir tanesi. Yani ne olacak canım bak okuyacağım, başlayacağım hocam söz. Ama ne zaman? Yarın. O yarın. Hiç gelmiyor biliyor musun? Hiç yarının yemeğini yene siz şahit oldunuz mu? Peki yarının suyunu içen Yarının oksijenini teneffüs eden yok. Ne zaman? Şimdi. Buradan gidince, hatta gitmeden önce, Bismillah deyip başlayacağız. Çünkü yarınlara bırakanlar maalesef helak olun sevgili kardeşlerim. Hani öğrencilerin de vardır ya, şimdi öğrenci kardeşler hepimizin talebesi var, öğrencisi var. Efendim, e yani intam dönemi gelsin çalışırız hocam. Efendim niye acele ediyorsun? Vallahi son bir hafta böyle öğrenci tabiriyle biraz inekleyeceğim. Öyle der öğrenciler. Efendim ondan sonra hocam gerisini kurtaracağız. Yani bir ay, iki ay boyunca böyle bu kadar efendim tepinmeye yırtınmaya ne gerek var? Halbuki zamanında ibadet aşkıyla çalışsa. Hiç yorulmayacak, yıpranmayacak, çok da güzel neticeler elde edecek. Ama tembelliğin efendim bahaneleri bunlar. Birincisi muhtemelen kardeşler tembellik. En büyük düşmanımız tembellik. İkincisi kötü arkadaş. Siz ahirete yönelik noktalarda sizden mutlaka önde olanlarla arkadaşlık edin. Onların, Onlarla hem meclis olun, onlarla yemeğinizi, çayınız için, onları ziyaret edin. İnanın çok şeyler değişecek. Kendinize böyle bir zaman ayırın muhterem kardeşlerim. Ayda bir sizden üstte olan bir alim zatı ziyaret edin. Ona hiçbir şey demeseniz bile o ziyaret anında nice güzellikler elde edeceksiniz. Biz Anadolu'ya gittiğimizde namaza, deniliş toplantılarında soruyoruz oradaki kardeşlerimize, eğer zaman müsaitse. Burada sözü dinlenen ilmiyle hamil kimler var? Gidiyoruz, elini öpüyoruz, duasını alıyoruz ve çok şey söylemenize gerek yok sormanıza. Onlar zaten size bir şeyler söylüyor. İnan, o kadar çok şey istifade ediyoruz ki siz de kendiniz adet edin. Belirli dönemlerde böyle ilminden, irfanından istifade edeceğiniz zatları ziyaret edin. Çoğundan vefat ettikten sonra maalesef haberdar oluyor. Ve ondan sonra dünya tıp bu kadar mübarek bir zahat varmış da haberimiz yokmuş. Sevgili kardeşlerim onlar yapacağınız ziyaret onlar adına da çok güzel. Ben bir hocamıza sordum. Hocam nasıl yeni mekanınızdan memnun musunuz diye. Allah kardeşim burada beni kimse tanımıyor. Kimse beni anlamıyor. Yani burada açık hava ceza evinde gibi hissediyorum kendimi diyor. Hani alimler soruldukça, inşallah önümüzdeki haftaki derste de işleyeceğiz, onlar keyif alırlar, hoşlanırlar ve sordukça ilmini, paylaşmanın hazını, tadını yaşarlar. Alimleri ziyaret etmekten, onlara soru sormaktan çekinmeyin muhterem kardeşlerim. Kötü arkadaş. Kötü arkadaş da Efendimiz'e yapacak çok zararları var, Peygamber Efendimiz'in bununla ilgili efendim nasihatler var. Canım gençliğini yaşa, bu gençlik her zaman ele geçmez sana öğüt verenler var ya oho onlar gençlerine hatlar işlediler. Şimdi tabi yapacak dermanları kalmalı da Şimdi size nasihat ediyorlar. Başka? Başka daha şeyler de var. Efendim arkadaşın kötüsü çalışanlardan rahatsız olur. Muvaffak olanları hiç belli etmeden kıskanır. Muvaffak olmayı içimsemek ve alay almak suretiyle intikam alır. Kötü arkadaş senin başarmandan, okumandan, ilerlenmenden, efendim, alarken yükselmenden başlanmaz. Haset eder. Haset ettiği için seni çelmelemek için her türlü altı yer. Sen çalışmayasın ki, okumayasın ki onun gibi olasın. Hatta ondan daha aşağı olasın ki o da zevk sefasını istiyorsun. Öyleyse kötü arkadaştan da sakınacağız. Üçüncüsü muhterem kardeşlerim. Kötü örnek. Şeytan tabi kurmaz. Bir hayırlı şey geleceğimiz zaman bize kötü örneği gözümüzün önüne getiriyor. Bak sen de filanca gibi mi olacaksın canım? Eğer manevi yönde ilerleyeceksen bu sahadaki bir kötü örneği gözünüzün önüne getirirler. Yıllardır medyamızın da maalesef yaptığı hep buydu. Öncü güzel insanlarımızı iz bırakanları örneklemek yerine hep böyle özellikle de mübarek Ramazan-ı Şerif'te getirirler. Efendim, ondan sonra pişirip pişirip önümüze koyarlar. Bak işte şucular var ya bunlar böyle diye. İslam'ı ve Müslümanları karalarlardı. Biz de kötü arkadaştan ve kötü örnekten sakınacağız. Bizim örneğimiz Üsve-i Hasenemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yetiştirdiği sahabe-i ve onun varisi olan ilmiyle amil olan alimlerimiz. Her kötülük gibi kötü örneklerinde güçlerinin kötülüğünü kusan zehirli bir lisanı ve felsefesi vardır. Ondan da muhterem kardeşlerim sakınacağınız. Namusluluk, insan vicdanıyla baş başa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı hesabı olmak demektir. Bütün bu düşmanlara karşı nasıl baş edeceğiz? İki şeyle. Bu üç düşmanımıza karşı yenmenin çaresi iki şeyle muhterem kardeşlerim. Birisi bu düşmanlara karşı koyacak güçlü bir iradeyle ikincisi de çalışmalı. İrademizi nasıl güçlendireceğiz? Onu da inşallah gelecek haftaki derste. De. Güçlü bir iradeye sahip olmayan şu sohbetlere, derslere devam edemez. Bak şimdi bazı arkadaşlarımız dönüşüm olarak geliyor. Bahaneler mutlaka vardır. Ama bundan daha önemli, şurada okuduğumuz ayetlerden, hadislerden daha önemli mi tercih ettiğimiz şey? Herkes cevabını kendisi bulacak. Onun için şuraya, sohbete gelip gidebilmek ile bile ciddi bir irade istiyor. Gayret istiyor. Şeytan çelmeliyor, kötü arkadaş çelmeliyor, nefsiniz çelmeliyor. Vesaire vesaire. Birçok şey çelmeliyor. İrademizi güçlendireceğiz. Bunun da yolu, muhterem kardeşim önümüzdeki hafta inşallah paylaşacağım. Ve çalışma, çalışma, çalışma. Hiç çalışanlarla çalışmayanlar bir olur mu? İki günü birbirine eşit olan ziyanlar ve sevgili kardeşlerimiz son olarak bu dönem içerisinde Haziran ayına kadar e, buraya derse devam eden sohbeti devam eden kardeşlerimizden inşallah 10 tane kitap okumalarını rica ediyorum. Okuduğumuz kitapları inşallah burada zaman zaman müzakere edeceğiz. Bu hafta bunlardan 5-4 tanesinin ismini veriyorum size. Lütfen not edin olanlar kütüphanelerinde okurlar olmayanlar bunları temin ederler. Birinci okuyacağımız kitap ruhi özcan hocamız rahmetli'nin vahiy kültürü. Çok tatlı bir kitap. İki sohbetten müteşekkil. Efendim sohbetin yazıya dökülmüş hali vahiy kültürü. Ruhi özcan hocamızın kitabı. Ruhi özcan. İkincisi Necip Fazıl Kısaküreğin Çöle İnen Nur isimli şaheseri. Çöle İnen Nur kitabı. Üçüncüsü Cemil Topınar Hoca'nın Ömür Boyu Aşk kitabı. İkisi bir arada. İkisi bir arada tek kitap haline getirildi. Cemil Topkunar Ömür Boyu Aşk kitabı. Dördüncü olarak bir insan olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu da çok böyle peynir ekmek gibi okunu verecek. Sahip alip soyu. Sahip Sonuncusu da okumayanlar için bizim Namaz Dirilişe Çağrı isimli kitabımız. Namaz okuyanlar bize anlatacaklar. Okumayanlar da inşallah okumuş olur. İlk beş kitabımız bunlar. İnşallah e, ayda bir kitap. Ayda bir kitap inşallah okuma hedefimiz. E, teker teker gelenleri inşallah soru çabuk. İki yönlü burada beslenmiş olacağız. Allahü Teala hasretleri inşallah okuduklarımızla amel etmeyi sizlere de bizlere de nasip edeceğiz. <Gülüyor> <El -Fati. Gülüyor>